Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler yılbaşı ile ilgili. Yılbaşı demiyorum da, ilgili diyorum tabi. Yılbaşı, tabi bir senenin bitip, yeni bir senenin gelmesi. Yalnız bu yılbaşı, dünyada tabi değişik takvimler var dünyada. Müslüman yılbaşısı başka, Hristiyanların başka, Yahudilerin başka, Çinlerin başka, <gülüyor> ya başka muhteremler. Keşke böyle bir ders yapmaya bezbir kalmasaydık. Ama kendimi mecrü hissediyorum, bu konuda belki konuşmayın inşallah. Önce inşallah muhteremler Hasr-i İslam'ın doğumu Babası doğduğu için Tabi Hristiyan dünyasını haşa İlah Rab diyorlar kendisine Önce inşallah Kuvan-ı Kerim'de Bu konuda inşallah bize Mevlan buyuruyor Meryem suresinde bu konu daha ayrıntıya bize bildiriliyor Meryem suresinde. Allah ta'la buyuruyor. Selebi Allah. Vezkür fil kitabi Meryem. Vezkür. Hatırla, hatırlat, söyle anlamına geliyor. Bu Mevlamızın Peygamberimize emri şerifi. Ya Muhammed'im. Şu anı hatırla, ümmetine hatırlat. Şiir kitabı Kur'an'daki hangi konuyu Meryem, Haz Meryem'in konusunu. Haz Meryem'in doğumu, o da biraz daha değişik oldu mu tiramlar? Haz Meryem'in annesinin çocuğu olmuyordu uzun zaman evladı olmadı. Bir gün yuvadaki bir kuşa bakıyor. Bir ana kuş ağzı ile yem getirip yuvadaki yavru kuşunu besliyor. Ve onu seviyor gagalarıyla. Has annesi ana kuşun yavrusunu baktığını sevdiğini, ondaki anıl duygusunu görünce, onda gönlüne, ah, ben de bir yavrum olsa da, ben de ona baksam da, sevsem diye, bir duygu geliyor. Hemen Allah tabi dua ediyor. İyi insandı işte yani. Allah tabi dua ediyor. Ya Rabbi, sen bana bir evlat verirsen, bu Beydir Magdise. Yani Meclis-i adayacağım diye buyuruyor. O zaman öyle bir usul var orada onlarda. Kimin çocuğu olmazsa Allah'a adardı. Ya Rabbi bana yavru verirsen bunu Meclis-i Asa'ya adayacağım derlerdi. Hemen hemen hepsi adayene gelirdi. Erkeşlük olurdu has Meryem annesi de hamile kaldı. Göbe kaldı. Hep tabi erkek beklentisinde adadığı için. Baktı ama kız doğdu. Kız doğdu. Tabi Allah adadı bunu. has Meryem yürüyecek bir yaşta gelince aldı bunu tut elinden 5 gitti. O zaman da orada peygamber olarak Zekeri Aleyhisselam'ın dönemi o peygamber. Durumu anlattı, adlarını söyledi. Bunun üzerine bunu kabul eter tabi bunlar. Zekeri Aleyhisselam bunu kendi terabisine aldı Zekeri Aleyhisselam. Hem de endişesi oluyor Hasim Beryem'in. Zekeri Aleyhisselam Beşic-i Aksa'da ona kız olduğu için özel bir oda yaptı Beşic-i Aksa'da girince soldaydı. Gidenler birler muhteremler. Meclisi aksa biliyorsunuz. Alt kısımda oraya merdivene iniliyor. Hem ikinci sol tarafında bir oda yaptıracak her Sallam ona. Merdine oraya çıkılıyor. Kapısı kilitli. Anahtar Hazreti Zekarayada. Bu şekilde Hazreti Meryem yetişti bir peygamberin özel terbiyesiyle eğitim yetişti. Meryem Validemiz. Gerçekten çok müberra e, mukaddes bir kadındır. Yüse kadındır. Sonra tabii kızı çağına geldi. Kızı çağına gelince adet günlerinde beşten çıkardı. Hazreti Zekar'ın evine giderdi. Orada tehlis olduğu için. Sonra Temizince tekrar meşde gelirdi. Hası Meryem ikinci veya üçüncü adet görmesinin sonucunda yıkanmak üzere evden çıkıyor gidiyor. İşte biz Meryem bunu bir işliyor burada. İzin tebezet min eliha mekânden şarkiya Meryem biri. İzin tebezet uzdet etti, uzaklaştı ayrıldı Bin ehliha evden, terist ayrıldı ya da meşri aksadan buradaki zamir iki de şan olabiliyor, ayrıldı mekânen şarkıya doğu tarafına gitti onun için bu Hürsiyanlar kıble yönelip ibadet yaparlar ondan dolayı Doğu tarafına gitti. Fetteh Hazret min duunuhim hıcaben. Yıkanmak üzere, dışarıda yıkanmak üzere demek ki onda yıkanması müsaade değilmiş. Yıkanmak üzere bir örtü tutundu kimse görmesin diye. Soyundu, yıkandı. Tam saçlarını tarayacağı zaman ilahe ruhana. Vela buyuruyor. Ona ruhu gönderdik. Ruh Cebrah Aleyhisselam. Fetemessele leha beşeren seviya. Cebrah Aleyhisselam geldi. Fetemessele Temessül Temessül misallenme, şekillenme. Melekler tabi ruhanidir melekler nurdur meleklerin şeklini biz göremeyiz bilemeyiz peygamberimiz bile Hazreti Cebrail'i ancak iki defa gördü gerçek suretiyle melekler peygamberlere bile genelde insan şeklinde gelirler meleklerin bu gücü vardır Cebrail geldi hasime karşısında temiz sül etti yani bir insan şeklinde ona göründü. Beşeren insan şeklinde seviya. Fakat çok düzgün bir genç delikanlı gibi geldi ama. Çok güzel delikanlı. Boyu, postu yani ideal bir genç delikanlının nasıl olması gerekiyorsa öyle göründü. Böyle. Dünyanın en güzeli her şeyi, boyu, saçı, rengi, kaşı, gözü, her şeyi en düzgün bir şekilde öyle göründü. Neden? Hassi Meryem mülküp de korkmasın diye ona, ben ona öyle gösterdi. <gülüyor> Kalet. Hassi Meryem bahtı ki ona doğru henüz daha tam giyinmemiş, ona doğru bir genç delikanlı geliyor. Delikanlıya baktı. Evet, gerçekten eşi gören bir güzel delikanlı. Fakat o ülkede ahlaklı oldu belli. Tekva olduğu belli. belli. Herhalde düzgün bir şey geliyor. Kalet Hazme şöyle dedi. İnni euzi bir rahmani İnni ben evzu sınıyorum bir Rahman. Rahman'a Allah'a sığınıyorum. Minke senden dedi. Tabi bu kız. Genç kız. Orada. Sahra'da, açık bir yerde. Kimse yok orada. Genel delikanlı üzerine doğru geliyor. Öyle dedi. Ben dedi senden. Tabu bu da senden de. Yani senden gelecek kötülük. Var. Senin şerrinden Allah sığınıyorum. İnküntetekıya dedi bir eğer sen müttakıdan isen, Allah'tan korkan kişi isen ki, yani halin bunu gösteriyor dedi. Halin bunu gösteriyor. Her halinle bir müttakı olduğun, sahli olduğun belli oluyor. Böyle kişi isen sende Allah sığınıyorum dedi Hazreti Meryem. Kâle Hazreti Cebrail Şecafer dedi. ene resulur rabbik. Ben o sığındığın Rabbinin elçisiymiş dedi. Elçi. Yani o beni gönderdi. O senin sığındığın Rabbin beni gönderdi. Onun elçisiyim dedi. Ve kendisinin melek olduğunu bildirdi Hasim Meryem'e. Ve Hadis Cebrail nisin geldiğinde şöyle açıkladı şimdi. Lehebe leki gulâmen sana hibe etmekte bir vasıta olmak üzere. Kulâmen bir çocuk. Yani çocuğa şu anda hamile kalacaksın, gebe kalacaksın. Ben de bunu sana hibe etmek için Allah'ın verdiği bir güçle, kuvvetle bunun için geldim. Kulâmen öyle çocuk ki zekiya. Çocuğum da tertemiz olacak. ...pak olacak. Yani, Teygem olacak tabi. Ahlakı, e, her şeyi... ...öyle temiz... ...bir çocuğu hamile kalacaksın. Allah tabi bunu beni bunun için gönderdi. Bunun için geldim. Hazreti Meryem'e o anda... ...en kuvvet rivayete göre... ...13 yaşında inmiş. Bir iki rivayet daha var. En kuvvetesi ise yaşı 13'müş. O anda... Tabi dışarıda sahrada bir genç kız hem de çok abide bir kız. Yani hep Allah yolunda ibadet olan bir kız. Böyle bir şeyi duyacaksınız, çünkü olacak, tabi şaşırıyor, şoka giriyor. Kâlet! Şöyle dedi Has Meryem. Ennâ yekûnlî gulâmün... Ennâ yekûnlî gulâmün... ''Nasıl benim çocuğum olur?'' bu şaşkınlık yani tacip anlamına geliyor nasıl benim çocuğum olur ki velem yemsesni beşer <gülüyor> bir beşer bir insan bir erkek bana dokunmadı el sürmedi yani evlenmedim nikahlamadım. bir erkek bana el sürmedi velem <gülüyor> ekubugiya ve garri eşi olarak da Böyle azgın bir kadın kıza diyelim, yani bir çocuk ancak iki yoldan biriyle olur dedi. Kural bu tabii. Allah koydu kural bu. Bir kız evlenmek suretiyle suyetiyle olur ya da Allah korusun garimüşçe olur. İkisi bende olmadığına göre nasıl benim çocuğum olur dedi sordu. Kale kezalik. Hz. Ebram şöyle evet doğru, söylediğim doğru. Nikah ile sana bir el sürmenin dokunmadığı ve kötü yola değilsin deyip doğru ama kâle rabbuki ama senin Rabbin şöyle buyuruyor, Allah şöyle buyuruyor, hüve aleyye heyyin öyle erkek el sürmeden bir kadar şiddet olması Allah'a göre çok ama çok kolay. Ehven çok. Allah'a göre. Şimdi burada bir duralım muhteremler. Nasıl oluyor? Çocuk. Nasıl oluyor çocuk? Allah'ın koyduğu bir genel kural vardır. Canlar için madde aleminde. Bitki, hayvan dahil ne kadar camlar varsa, bu camların üremesi, nesli, erkek ve dişinin izdivacıyla oluyor. Bu nedir? Allah'ın koyduğu bir genel kural. Allah bunu böyle koyduğu için böyle oluyor. Ama aşağı allah Teala bunu uymaya mecbur mu Allah-u Teala? Değildi muhtemelen değil. değil, muhtemel değil nice daha bunun dışında, Nice böyle genel kurallar, Allah'ın koyduk kurallar var. Mesela bir yer mi diyelim var. Ama yer şekil da var dünyada. Nedir bu? İşte mucize ve keramet. Bu işte muhteremler. Mucize, keramet. Nedir mucize, keramet? Bu Allah'ın koyduğu genel kurallar, fırtat kanunları bunun dışına çıkmaya mucize deniyor, keramet deniyor muhterem. Ve bugün bütün insanlar buna kabulleniyorlar. bir insan kabediyorlar. ediyorlar. Yani mucize diye bir şey vardır. Mesela ateş yakar. Ateş yakar Ama yakamadığı kişi de var. Neyi onu yakmıyor? Yine yani, ateşteki yakıcılık Allah'ın koyduğu kural geri yakması gerekiyor. İşte Hz. İbrahim Aleyhisselam muhtemelenler. Peygamber değil mi? Gençleri kanlıydı böylece. Nehmud ateş attı onu yanması lazım ateşte. Hem de muazzam büyük ateş. gibi ateş böyle. Bir hafta yanan bir ateş. Hadirem Aleyhisselam ateşe atılırken elleri ayakları bağlı yedi. Ateş onun yalnız elindeki ayağındaki bağları yaktı çözüldü. Kurtardı yani. Düştüğü yer Ateşler ot oldu muhteremler. Oradan bir su çıktı, Çimenlik oldu, orası yeşillik oldu muhteremler. Bir gün bir münkir, inkar, inkarcı inkarci, inanmayan bir kişi Hazreti Muhyiddin Muhyiddin'e gelmiş. Demiş ki, yağmur Muhyiddin demiş, e, sizin kitabınız Allah buyuruyor. Hasim İbrahim ateş yakmadı diye, hangi akıl, hangi madde bunu kabul eder demiş, inanmam ben demiş. O anda mütevbe önünde de bir mangal ateş varmış. Alıyor mangalı Hasim Mütevcin, hava o o inkarcının kucağına döküyor, başa döküyor. Fakat inkarcının bir kılı yanmıyor, elbisi yanmıyor mütevcler. Ateş kormuş böyle. Bu insan parlak kızın ateş. Azmut abi onu dökünce mümkünün kucağına üstüne başına biri yanmıyor. Bakıyor şaşçı Allah Allah. Ateş olduğu mangal düdüze ne bari. Ne elbisesi yanıyor, ne kılı yandı. O zaman ben seyceğiz kapını inkârını seyceğiz kapı önüye. İnandım, inandım diyor bak diyor. Yandı mu teremler. Azı işte bunun gibi muhteremler mesela bir yer çekimi vardır. Bizler bir ayağımızı yerden kaldırırız. İkincisini kaldıramayız. E, hoplarsak ancak bir saniye hemen düşeriz gene bu şekilde. Birinci. Ama Allah'ın öyle kulları var havada uçuyor Allah bak, Havada uçuyor. Yer çekimi, karnının dışına çıkıyor. O fırtat karnı deliyor onu böyle suda batmıyor muhteremden beri. batmıyor, işte adı cemaatimiz işin özü özü de bu muhteremler Hazreti Meryem'in eğlenmeksizin hamile kalması Allah'ın böyle dilemesiyle ve Mevlam şöyle bir devamında ve nec ayeten din işte yani Cebra Aleyhisselam Hazreti e söylüyor. Allah sana şu anda bir çürük verecek. Tertemiz uysal çürük verecek. Allah bunun için veriyor sana. İnsanına bir ayet mucize olmak üzere. üzere. Zaten mucize muhteremler bunun asıl bir adı da harikul adedir. Hı ile harikul ade harik yırtmak, parçalamak yani adeti yırtıp dışına bir iş yapmak mesela bir peygamber bir peygamber dese ki işte ben bir ağaçtan dikeceğim bu zamanla ağaç olacak neyime verecek bu mucize olmaz ki herkes bunu yapabilir herkes yapabilir bu şekilde vereceğim. ama bir peygamber bir fidanı diker de, hemen anında büyür, yapra ve verirse, bu mucize olur muhteremden. Bu mucize olur böyle. Yani keramet de bunun gibidir, mucize bunun gibidir. İşte Mevlam buyuruyor, ''Ya Meryem, sana bir şirik vereceğiz, bunu insanlara bir mucize kılacağız. ''Ve rahmete minna'' ''Ve bizim tarafımızda bir rahmet olacak.'' Hazreti Meryem validemiz muhteremler. Onun çeşitinde kız tabii. kimse yok. Bir genç, evet melek olduğunu söyledi. İnandı ona mı? Ona böyle bir haber verince, Yani çocuğu olacak deyince, Hazreti Meryem şok oldu, çıldıracak. Ya yani ne olur olmasın böyle bir şey. Şöyle cevap verdi Hazreti Ebrahim'e ve kâne emrem makduyya buyuruyor ve kâne emrem makduyya bu iş öyle bir iş oldu ki makduyya ezre takdir olunmuş kaderi mübrem bu kaderi mübrem muhteremdi. bu değişmez böyle İki türlü kader vardır kaderi muallak kaderin mübrem vardır kaderi muallak bazı şartlara bağlıdır. Mesela bir insan hastalandı. Evanüş ilacı yaparsa ya sadaka verirse ya şunu iyi olacak. Bu kaderi muallak, şarta bağlı. Yapması olmaz. Bir insan sobayı yakacak. Hiç olmazsa kibrit çakacak. Bu iş şart mı Şart. Tamam, sobaya odun kömürü koydum üzerine odunu koydu, hepsinin koydu ama sabah kendini yanmaz. Soğuk sabah kendini yanmaz. Nedir bugünlere şart? İlk gibi de çakacak hiç olmazsa efendim. Nedir bunlar? Kadere muallak. Onun için insanlar çalışıyor. Onun insanlar insanlar ekiyor. İşe gidiyor, arabasıyla gelin insan çalışıyorlar. Nedir kadere muallak? Bir de kadere mübrem var şu muhtemelen. Kadere mübrem. İnsan ne yaparsa yapsın, bu kader değişmez mutlak değişmugüdürler. Bir peygamber de olsa, peygamber de olsa, peygamberin evladı oğlu kızı hasta ölüm halinde, peygamber ne kadar dua dese olmaz, kader mi birem? Şöyle buyuruyor, vikyan emre makliyha, ya Meryem, hiç tepelermedi dedi, hiç telaş etmedi dedi, hiç etmedi. Bu ezerde takdir olunmuş. Bu kaderi mübrem. Allah'ın beri yazmış bu şekilde. Fe <feya> hı. Hemen hamile kaldı o anda. Nasıl hamile kaldı? Hz. Cebu Aleyhisselam bir nefes ver, üfledi ona. Yakasından. Üfledi Cebu Aleyhisselam. <feya> Cebu Aleyhisselam ruhul kudüs deniyor. Ruhul kudüs mukaddes ruh yer Ruh Kudüs. Hz. Ebu bastığı yerde ot biter muhtemelen. Hayat belirir böyle Onda başka bir özellik var. Onu Allah öyle yaratmış. ama yaratmış. Onun nefesindeki o hayat sırrı Hz. Meryem'e tecelli etti. Hz. Ebu Aleyhisselam Hz. Meryem'in yakasından bir üflediği anda üflediği anda tabii bu üfleme değil. Yani böyle bir bu hava üflemiyor bizim gibi böyle. İçteki hava üflemiyor. Ruhaniyet ki ruhani mücerremler tabii deri deler kimi de içine geçer böylece. Şey. Bazı ışınlar geçtiği gibi geçti gibi. Hz. Aişe Aleyhisselam üflediği anda Hz. Meryem'in içinde bütün duygularında, hücrelerinde iyi hareket oldu. Sanki onda eşil yatıyormuş gibi bir hal belirdi. Hemen tabi döllete yumurtalığı geldi ve döllendi. Hayat buldu muhteremler. Hayat buldu. İşte allah Teala Mevlamız ağaçlara bir kanalla bağlı değil muhteremler. Yani bitkinin bağlılığı kanun var. Bitki bile erkek dişlinden üreyecek. Abi, hayvan bunu üreyecek. insan bunu üreyecek. Ama Allah koyduğu bu kanuna Allah bağlı değil muhteremler. Adem başka yaratıldığı gibi. Hazreti Adem başka yaratıldığı gibi allah Teala İslam'a böyle yarattı. Hasim Meryem hamile kaldı. Bunu fark etti kendi de hamilelik müddeti ne kadar sürdü? Bu tam kesin bilinmiyor muhteremler. Bazına göre çok kısa bir zamanda yani bir saatlik mesele bazına göre. Bazına göre 6 ay, 8 ay, 9 ay gibi çok şubayetler var. Bu kesin bilinmiyor. Yalnız Hazreti Meryem Validemiz artık iyice hamile olduğunu anlayınca karanda belirtileri görünce فَنْ تَبَدَدْ بِهِ مَكَانًا قَصِيَّا فَنْ karandaki yavrusuyla beraber intibad etti, ayrıldı, gitti. Yani ehlinden bulunduğu meşri aksadan kimse görünmeden girdi, çıktı, gitti. Nereye? مَكَانًا kasıya. O güne göre çok uzak olan bir yere, bir tepe varmış, onu da açtı. Betillah denen o günkü küçük kasabaya, çok küçük mü o kasaba o gün, kena boş bir yere oraya gitti. Hazir Meryemiz. diye. Oraya gitti. Hazir Meryemde doğum sancısı başladı şimdi. Başladı kıvramaya doğum sançısına bu doğum sonrasında kendisini illa cizdin nahle şimdi bir laf vardır Türkçe bize muhteremler denize düşen yılanı sarılır diye var ya bir laf has Meryem genç kız tabi öyle olarak bir bire gelişti ki çok oldu tabi karnındaki yavrusu büyümeye başladı hatta Allah tesbih onun sesini duyuyor onu duyuyor. Derken doğum başladı. Tek başına gurbet ellerinde şaşırdı. Bakındı. İşte yapışacak, sarılacak bir maddi bir şey aradı böylece. Aradı. Ne gördü orada? Bir hurma ağacı gördü. Tek bir hurma ağacı kalmış. Hurma ağacı da kurumuş artık. Hurma falan vermiyor. Yapmaklara dökülmüş. Artık çürümek üzere. Kuru hurma ağacı. Onu gördü. Oraya gitti. Ona yaslanacak. Ona sığınacak. Bel bir şey durumda kaldı. Kalet. Hurma gitti. Ona yaslandı. Doğum sahnesi küçületlendi. Ağaca şöyle sarıldı. Dedi ki Ya leyteni ahli olsam da mitü haza şu doğumdan önce ölsem dedi. Şimdi bir de, tabi halkın karşısına çıkacak şimdi bir de. Bir de o var şimdi. Nasıl bunu açıklayacak insanlara? Açacak bunu. Bunun için o duruma geldi ki, ölümü istedi ölümden, ölüm istedi. İhaletin ah ne olsam da, kabla kablehada. Şu doğumdan önce ölsem, doğuramadan ölsem keşke, ve kün tenesiyem mensiya. hiç hatırlanmazsam, kaybolsam girsem bu çöllerde böylece. Yani kimse akranı gelmese, Meryem diye bir kız vardı diye. Kimse beni hatırlamasa ucup girsem, toprak olsam girsem burada, dedi. Hem korktu, tabi utanıyor. Şimdi çocuğun ne yapacak şimdi Derken muhteremler Doğum yaptı. Doğum yaptı. Doğum yapınca Hz. Hacer Aleyhisselam alt tarafta bekliyormuş. O da nida etti. Sebilen fena daha bin tahtiha. Alt taraftan Hz. Hacer Aleyhisselam nida Böyle sessizce uzaktan bağırma anlamına geliyor. Has bağırdı. Ella tahzeni Ya Meryem hüzün duyma mahzun olma kendini hoş tut. Kadhabbuki tahteki seriya. Bak Rabbi dedi alt tarafı bir dere yarattı dere. Kukuru çölde hemen ayağın alt tarafı Mevlamardan bir dere akmaya başladı tertemiz, şeffaf, tatlı bir su akma başladı. Ve hüzzü ile iki bizi nahretti. Ve hüzzü ile iki ve kendi salla. Hurma ağacını kendi oraya salla dedi hurma salla. Tüsakit aleyki ruteben cenniyah. Hemen üzerine de taze hurma düşecekti düzenemelde. Bu tabi Hazrı İsaresi'nde mucize olmuş oluyor bunlarda. Hazrı Meryem de bak kendine geldi. Şöyle baktı. Hemen ayağının altından küçücü bir dere arkı. Ama çok şeffaf. Tatlı bir su akıyor. Onda bir temizledi falan yüzümüze yüzüm yıkandı. Kendine geldi biraz. Sonra ağaca baktı. Ağaç ama kukuru bir ağaç. Ne yaprağı ne bir şeyi var. Ama salladı ağaçı. Ayrıca sallayınca ağız bir anda yemiş yaratlandı. Tam taze meyve verdi. zaman olmadığı halde meyvesi oldu. Ve taze hurmalar önüne düşmeye başladılar. başladılar. Şimdi muhteremler Peygamber'in buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hamile kadın için dünyada en doğal en şifalı gıda taze hurma muhteremler. Taze hurma. Hakkımız olsun muhteremler. Yani bir kadının günlerine yaklaştı mı e, esin tabi bulunmaz da hurma Türkiye'de. Ama şimdi gelenler getiriyorlar. Bu zorunda saklanıyor biliyor. Getirebiliyorlar. Demek ki bir kadın doğum yaptığı anda Allah'a razı hasmeri e onu verdi muhterem. Onu verdi. Bunun için en güzel, en doğal gıda taze hurma vermek kadına. Eğer taze hurma yoksa bulunmamasa kuru hurma, Kuru hurma ver. Bunu verme gerekiyor ki kadın o anda ne kaybetmişse enerji doğumunda hepsine geliyor muhteremler. Bugün tut da bunu kabiliyor muhterem akımlar. Tut da kabulleniyor. Hatta peygamberimiz şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, peygamberimiz. Hurma, bizim halamız ve peygamber. Peygamber ne buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri? Hurma bizim halamız peygamberi, halamız. Ne demek hala? Baba kardeşi. Kim babamız? Adam Aleyhisselam. Onun kardeşi var mı? İşte hurma onun kardeşi. Nasıl kardeş oluyor muhteremler? Adem Aleyhisselam'ın yadığı topraktan Arta kalanından Allah da hurmayı yarattı muhterim bak. Yarattı. Adem nasıl yaratıldı? Artan topraktan Allah hurma yarattı. Bu için bir insanın bedeni için gerektiğini ne varsa hepsi burada var muhterimde. Hepsi var böylece. Yani bir insan yalnız suyla hurmayı yaşayabiliyor. Hele süt hurma olursa tam yeterli bir kişiye böylece tam da olabiliyor, Olabiliyor. Ayrıca bu terendler peygamberin zamanında bir şu doğduğu zamanda onu peygamberden getirilerdi. Ona peygamber hurma verdi bu Hatta muhacirin yani Mekke'deki Müslümanlar Medine'ye gelirken zaman dedi ki Yahudiler biz eller Müslüman kadınlara büyü yaptık. Sihir yaptık. Onlar da doğramadı dediler. Yahudiler. O dönemdeki Yahudiler bayağı sihirbazdılar. O dönemde Yahudiler. Şimdi yağda böyle deyince Medine'ye gelen muhacirin erkek ve hanımlar biraz üzüldüler. Acaba Yahudiler'in yaptığı bu sihir büyü tutar mı acaba? Acaba çocuğumuz olmaz mı bizlerin? Üzüldüler ama Allah hikmetin üzeremler Hazreti Esma Hazreti Bekir'in kızı tegamızın baldızı yani Hazreti Esma Hazreti Bey'in hanımı oluyor. O da tabii Medine'den Mekke'ye gelirken hanımı hamileydi Hazreti Esma. Ağır durumda vardı böylece. Daha Kuba'dayken daha daha Kuba'dayken damının daha, daha gelmeden Hazreti Esma erkek çocuk doğurdu. Hz. Zübeyri Hz. Abdullah bir Zübeyri doğrudu muhteremler çok sevindim muhacirin. Allah şükürler, şükür dediler yağdığında tutmadı hemen Hz. Esma oğlu Hz. Abdullah aldı koştu peygamberimize geldi kendi bizzat ya Allah. bak Allah bana elat verdi bunu sana getirdim peygamber muhterem bir hurma istedi peygamberimiz peygamber hurma verdiler peygamber hurma çiğnedi peygamber çiğnedi çiğnedi, çiğnedi. Peygamber iyice onu mama yaptı, sonra şunu ağzına akıttı Muhteremler, ona katı şey. Demek ki hem hamile kadına, yine doğum yapan kadına, doğum yapan kadına, hem de yeni doğan çocuğa, demek ki huru emek Peygamber yaptığı için tabii Allah bir ikram ettiği için enisi budur. Şimdi mutlaka bu tabi devam ediyor Hasib Bey'in kastası bu şekilde. Onu özellikleyim inşallah çünkü başka konu getirmek istiyim inşallah. Yalnız Hz. Barişten bir de şunu söyledi Hasib Meryem'e: Sebille, fakülü veşrebi buyurdu. Fakülü, ya Meryem, o hurmaları ye. Önü düşürmalar. Hurmaları ye. Veşrebi üzerine suyu da iç. Dereden gelen suyu da iç ve kari ayna. Artık gözün aydın olsun. Artık sakın mahzun olma. Böylece ve ilavete sonradan eğer senin şimdi bunu kuş alıp da eee gittiğin zaman görenler sana bunu sordukları zaman Meryem bunu deyince şöyle buyurdu. Onlar ben oruçluyum de. O dönemdeki oruçta muhteremler Allah'ın emri olarak Oruç işlerinin konulması da yasaktı. Oruçluk konuşam konuşmaz yasaktı böylece. Bir kişi yemeni yedi. Ona da sahur yeme yok onlara böylece. Akşam olunca hem iftarı hem sahuru ikisi birer yaparlardı. Akşam yemeği yiyince yediden sonra oruç niyeti etten sonra hem yemek içmek yasak hem de onlara konuşmak yasaktı. Hiç konuşamazlardı. Konuşmazlar yani böyle. Konuşmazlardı. Hacıya böyle de Hasan Meryem'e. Eğer seni biri görürse işaret et. Ben yani ağzını oruçluyum. Konuşamıyorum diye çocuğu göster. Hasan Meryem tabi hurmayı yedi. Suyu içti. Tabi Allah'ın özel yarattığı hurma muhteremler. Özellikle. Allah'ın yoktan var ettiği su. Bunları içince Hasan Meryem'in sağlığı, sıhhatı, o kadar zinde yerine geldi. İçindeki bütün hüzünler dağıdı gitti. Allah tam tevekkül oldu. Çocuğunu aldı kucağına, geliyor. Tabii gördüler insanlar Meryem ne bu? Senin baban böyle kötü insan değildi. Annen kötü insan değildi. Nedir bu deyince? Oruçluyum. Bana soru. İşaret. E nasıl kuruluştur çocuk? İsa Aleyhisselam hemen konuştu. Kâinni Abdullah diye başlaması derinde. İlk sütü bu oldu. Kale İnni Abdullah Allah'ın kuluyum. Allah bana pekâm vercek diye konuştu. Şimdi adı cemaatimiz hazret İsa Aleyhisselam konusunda şimdi Hristiyanlar, Yahudiler tam birbirinin zıttı birbirini şimdereşe. Yahudiler bunu kabullenemediler. Yani Hazreti Meryem'in kocasız, İslamda babası babasız doğumunu yavruları kabullenemediler. Hazreti Meryem'i öldürmeye kalktılar. Hatta hadi Zekir Hasim'i öldürmeye kalktılar. Yani ondan muşak oldu diye. Ve sonunda muhteremler Hazreti Meryem valideminin zavallı çünkü aldı, Mısır'a kaçtı, oraya kaçtı, buraya kaçtı ve Hristiyanların inancına göre Yahudiler hazreti öldürürler. Hristiyan göre. Tabi İslam öyle öldürülmedi. öldürmedi muhtemelenler. Ödürülmenin şeye basın yaptılar. allah Teala Hazreti İsa'yı ihbar eden bir kişiyi onun şekline soktu. Yahudiler Hazreti İsa diye o ihbar eden muhibre astılar çarma geldiler. Hazretsin göğe kaldırıldı. Hazretsin hayattır, sağdır. Yalnız Hristiyanların inancına göre Hazreti İsa Aleyhisselam onlara göre öldürüldü, çarma görüldü, ondan sonra göğe kaldırıldı. Ve onların inancına göre yine Yahudiler, Hazretsin öldüller. Bu işi müteremler Hristiyan Yahud arasında. ...kan davası vardır muhteremler. Bu habercih habercih. Yani Hristiyanlar... ...yahut'u düşmandılar muhteremler. Hele bazı zaman zaman gelmiş... ...bilhassa İspanya'da... ...Fransa'da muhteremler. Bu kan davasını... ...hortatmış papalar. İsa'nın kan davamı ortaya çıkarmışlar... ...papalar. İspanya'da, Fransa'da... ...yahuduna karşı muazzemi katliamlar başlamış... Ne yapmışlar bunlar? O zaman hep Osmanlı'ya sığındılar. Osmanlı'ya geldiler mi? Osmanlı muhterem. Geldiler. Şimdi Yahudiler Hazır isterse maaşlar babası olduğu için o kötü kelimeyi kullanıyorlar. Hazır İsa'ya böyle kötü söz söylüyorlar muhteremler. Peki Hristiyanlar atıyorlar. O zavallar da muhteremler sır babasız babası doğduğu için Allah'ın kudretinin farkını olmadan Mucize kerametin ne olduğunu bilemeden, bilemeden, haşa İsa sallama Allah'ın o diyorlar, ilah diyorlar, rab diyorlar müsteremler, zavallılar da. Tabi İslam ne yapıyor? İslam elhamdülillah Kur'an ki bunu hallediyor, elhamdülillah. Evet bu durumu şey olmuştur, bu bir ilahi mucizedir, Mucizedir. Yani bu mu? Taş yakalım Mesela Hâzreti Zekeriya Aleyhisselam çocuğu yoktu, olmuyordu. Yaşı 99 olmuş. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam peygamber. Yaşı 99 olmuş. Hanım zaten kısırmış, hiç çocuğu olmamış. Bir gün aklına geliyor ki ben ölsem arkamdan bir peygamber olsa, evladım olsa, bu dine çalsa diye. Ama utanıyor dua etme Allah'a Teala'ya Adete muhalif di utanıyor Allah'a dua etmeye. Sonra gördüğü bir olay üzerine gece kaltı namazda Kevser Suresi okudu mütevemler. Meryem suresinin başlarına okudu. Daha namazdayken Melek ona müjde verdi. Ya Zekeriya eradın olacak, ismi de Yahya olacak. Hanımı da 90 yaşında bak bu tellenler. Hasan Zekir Astaram Beşli Aksa'da namazda Allah dua yoluyor bana evlat ver diye duası kabul oldu. O anda hanımına da Allah genç kızlık hali verdi bir anda hanımına. Hanım 90 küsur yaşında hanımı da. Sanki 13 yaşında bir kız gibi bir zindeli geldi diye erkeğe işte geldi ve onda, o anda kadını kalip belirdi. Zekir Aleyhisselam eve geldi. Hanım'a, ya e bana ne oldu bilemiyorum. Bence değişim oldu. Ben dua ettim. Muhtemel. Dua ettim. Oldu. Ve Allah dua Zekir Aleyhisselam, ya Rabbi ben hanımla görüşüp de hanımın hamile kaldığı zaman bana bir işaret ver ya Rabbi. Hep anlayayım bunu. Anını anlayayım. Rabbim buyurdu ki peki ya Zekeriya hanımın hamile kaldığı anda üç gün hiç insanla konuşamayacaksın. Ama zikir yapacak. Allah zikredecek, tesbih yapacak, konuşamayacak. Hanımla görüştü bir ikilten muhtemel der. Bir kelime konuşamaz muhtemel hamle Hamile kaldı. İşte azı cemaatimiz Hristiyan alemi mülzen ne olduğunu bilemiyorlar. Sır babası doğduğu için Ha, şey, şu şu şu diyorlar böylece şimdi gelmişler biraz da muhteremler yılbaşı felaketine şimdi içine bulunduğumuz gündem muhteremler Hristiyanların Noel yortusu Aralık 25'te başlıyor aşağı yukarı 26'da başlıyor bazılarında Noel yortu onlara göre bayramlı mekanı yani Hristiyanlara göre Peki bu nedir muhteremler? Noel yortusu. Yani Hristiyanların en kutsal en büyük bayramlı Hristiyanlara. Daha var. Paskaliler çok daha şeyleri var böyle. Ve daha aşağıda kalıyor. Onların en büyük bayramları Noel yortusu. Peki bu nereden karnatlanıyor? Onların dininde böyle bir şey var mı acaba? Yok, yok muhteremler. Konstantin'in zamanında Roma İmparatoru Konstantin... İstanbul'u bina eden, Hatta Büyük Konstantin denen kişi muhteremler... Bu Hristiyanlığı kabul edinceye kadar... Roma'da Hristiyanlara... Çok muazzam baskı yapılıyordu Hristiyanlara... Aşırıksa yapılıyordu... Roma İmparatoru Konstantin... Hristiyanlığı kabul edince tabi... Hristiyan Roma'nın resmi dini oldu... Ne zaman ama... 300 küsür sene sağ salim vesare sağmdan. Bağışlığim muhteremler, bu Konstantin'in zamanında Antalya yöresi yaşayan bir kişi varmış. Efsanevi bir kişiye Aya Nikola diye. Aya onlarda aziz yani ermiş anlamına geliyor. Nikola isminde onlara göre ermiş bir kişi varmış. Ama bu da kesin değil. Efsaneye dayanıyor. Peki ne oluyor bu kişi muhteremler? Bu Ayelikoy'dan kişi Konstantin rüyasına gelmiş. Konstantin'in de o anda idam ettireceği bazı subalar varmış. Rüyasına geliyor. Sen bu subalara afet bağışla diyor. Rüyasına geliyor. O da da affediyor, bağışlıyor. Va efendim bu ermiş. Diyor. bu defa ne oluyor? Bak muhteremler. O günü bunlar bir baremini kabirleniyorlar bakınız. Hz. İsa Aleyhisselam'dan üç küsur sene sonra ne o gün İncil'inde ne bu uydurma İncil'inde böyle bir şey olmadığı halde. efsaneye dayanan. Efendim işte ne yapar bu kişi? Şunu hediye vermiş şunu bunu yaparmış ya kırmızıymış, buymuş Şimdi gelin kırmızı mutfarlara bakınız. Fransa'da biliyorsunuz örtü yasaklandı Fransa'da başörtüsü yasaklandı. Tabu doğal tabi. Hristiandır, İslam düşmanıdır. Tabi İslam'ın gerekirse istemezler bundan doğal bu tabi. Yasaklandı. Yalnız gereşene başörtüsü dini simge. Gereşe bu. Peki muhteremler Şimdi ne yapıyorlar bütün Hristiyan alemi? Noel Baba diye özel giysiler Kırımlı Yılınlısı'nı vereceği anaokulundan üniversiteye kadar böyle. Bütün resmi kuruluşlarda peki Noel Baba'nın bu şekli giysileri dini simge değil mi muhteremler? Dini simge böyle İşte bakın muhteremler, bakın. Yahudileri, Fransızlar, İspanyollar, Hatta son dem Hitler muhteremler. Onları sökrüm yaparken Osmanlıya karşılar. Osmanlı sındılar. Neden Osmanlı devletinde tam adalet var muhteremler? Osmanlı devletinde tam gerçek laik hukukumuz vardı İslam devletinde. Şimdi Mevlam buyuruyor. Sibilla Lekum din hukum Mevlam buyuruyor. Tam Yahudi sen dinin senin Hristiyan sen dinin senin, benim dinim benim. Karışma da muhtemelen azacağım mademiz. Şimdi yine muhteranlar kurban bayramına yaklaştı mı biliyorsunuz Hristiyanların uzantısı olan onların elleri, kolları Türkiye'dekiler hemen yaygara başlıyor. Vay efendim işte katliam oluyor, hayvanlar kesiliyor, şey oluyor, böyle oluyor. her oluyor muhtemelen şey Yani bu önlemek için bunu bir baskı olarak böyle psikolojik olarak bunu her sene bu gündeme getiriliyor. Peki ne yapıyor onlar yılbaşılarında bunlar? O kadar çamlar devriliyor muhteremler. Hiç seçkan şey yok. O kadar hindi kesiliyor muhteremlere. Hiç seçkan şey yok. Hele alkol. Bazı alkol tüketiliyor. Işte. Alkollü araç kullanmaya yasak. Bu kanun Maddeci, yazılı kanun tabanı duruyor, uygulamıyor gece almak tamamdır. Hem sağ halka ikmal edecek. Yağmur tamamdır. Bir Müslüman bir şey yaptı mı hemen tepesi bir yumuşak yapar şey şey şey şey şey şey şey. O gece alkolsü gibi alkol gidiyor Belarusa. Şey. Kumar, huuş, dans, hepsi gidiyor şey Belarusa. Bir, şey bir, şey. bir Müslüman iki sefer hacı gitti mi? İki sefer emre gitti mi? Gelgara başlıyor. Hemen oraya giden işte hayır yapsın, şunu şunu yapsın. Mübarek insan baksana değil mi? Yılbaşı oluyor? Uludağında, Antalya'da, hatta bazı Avrupa'da yer kendilerini kendilerine ayrılabilir. Yılbaşı kutaması için şey. ömrü parasını belki on katını harcıyorlar. Hiç seç yok muhteremler. Hiç seç yok. Şimdi adı cemaatimiz tabi onların kenarında hak olabilirler. Ne var ki muhteremler? Müslümanların gündemi kendileri belirleyemiyor. Bak muhtemelen. Yani gündemi belli muhteremler. Onlar ortaya bir şey atıyorlar. Zavallı Müslüman da onu sakız gibi çiğniyor. Hep onu konuşuyor muhteremler. Azı cemaatimiz. Şimdi geliyorum azı Bir de inşallah Yılbaşı gecesi acaba Müslümanlara ne yapması gerekiyor? bu kitaplarında Biri müslüman gayri müslümlerin bayramına ayinine törenine işrak ederse Allah korusun dinine gider nikah eder törenine bakınız ister mecusu olsun ister yada olsun ister hırsya olsun bir müslüman müslüman olmayanların gerek bayramına, gerek ayinde törene katılırsa Allah okurusun imanı gider nikah gider muhteremler. Bunun için tabi hiçbir Müslüman muhteremler yılbaşı bir şey kabullenemez. Ya Müslüman mı? Ya da kabulen muhteremler hakkında İsrail yasak muhteremler. İsa'yı yasak Yani İsrailde Yılbaşının yiyisi yok orada muhteremler. Ben bir sene Şam'da bulundum tam bu yılbaşı günlerinde, merak ettim. bir Aralık günü merak ettim. Acaba dedim Şam'da çarşıda bakayım bir değişiklik var mı acaba? Emir Cahesine gittim, kapalı çarşıdan gidiliyor. Çok büyük kapalı çarşı, oradan gidiliyor. Ee, en lüks dükkanlar oradan mağazalar. Baktım muhteremden, yalnız Hristiyan dükkan sahipleri süslemişler. Ve vallahi bak muhteremden, bir tek Müslüman dükkanında hiçbir şey yok mu böyle. Yani Şam'da yılbaşı belli olmuyor böylece. İşte tek Hristiyan dükkanları olmuyor bu işareti koymuşlar muhtemelen. Bunun gibi bu eş azı cemaatimiz bir Müslüman yılbaşı diye bir şey yapamaz böylece. Yapamaz. Peki hiçbir şey yapmayalım mu Biraz bir bir şey yapalım o cemaatler. Ne yapalım azı cemaatimiz? Tabii Kişi o gün yaşlı hayatını normal yaşar. Yani evini her günde getiriyorsa onu getirir. Ama kişi yani aklına yılbaşı gelerek ben açıyorum bu meyve alayım, çerez alayım derse Allah korusun bak kaybettim muhtemelen bak böylece. Ama her akşam getiriyor şu zor bir şey yine. Getirir. Normal getirir böylece. Yılbaşı diye bir farklılık olması gerekiyor. Bir de şunu yapalım muhteremler, tabii o gece dünyada, dünyanın pek çok yerlerinde aşırı çılgınlık yapılacağı için gün açısından. Tabii alkol, kumar, fuhuş, danslar, şunlar, bunlar muhteremler, aşırı bir isyan Allah'a karşı olacağı için Allah'ın gazabından korkmamız gerekiyor muhteremler, Allah Teala o bize birçok teybeder muhtemelen. Allah'ın gazabı gelmiş dünyaya işte muhtemelenler. Azıcık ben şahım korkuyor muhtemelenler. Yani pek iyi günler de değil muhtemelenler böyle. Değil malum şey. Kur'an'da buyurulan had süren başındaki deprem dönemi başladı muhtemelenler. Da malum depreme başladı, deprem başladı ki velam kıyamet depremi zevzeyete saati kuramda geliyor. Ağır zamanda kıyamet depremi başlayacak. Bütün dünyayı dolaşacak. Bütün dünyaya dolaşacak ve devam edecek muhteremler. Tabi bunun dışında İslam'a karşı her yerden Her yerden muhtemelen. İşimizden, dışımızdan her yerden muazzam bir saldırı işimizden. Bir de Allah korusun tabi buna bir de Yılbaşı giriş yapılan bu aşırı çılgınlık, çıplaklık, alaksızlık, alkol, kumar, huş eklenince Allah koz muhteremler ilahi kadaptan korkmamız geliyor. Bu işin Allah tahta iştahı bize tevbe edelim abici muhteremler Mevlamız'a. Ya Rabbi ne oluyor Ya Rabbi onların yaptığı için sen bizi etme diye Allah'a tevbe edelim muhteremler. Çünkü neden muhteremler? Buraya peyğamber maddeleri sizden biriniz bir münker gördüğü zaman münker İslam karşı bir ola hareket haram işlenmiş işleri şey gördüğü zaman fel yuga yirhü biyedih'i onu elle düzelsin yani elleri burada bir güç ku anlamına geliyor kişilerin böyle yakınları mesela ya da çoğu çocuğun evinde bir haram işliyorsa, kişi ne yapar? Bunu eliyle, yani gereğinde güçle engellenir. <gülüyor> Peygamber devam diyor hadis-i şeriflerinde. Eğer el ile, güç ile, kuvvet ile kötülüğü engellemeye yanaşamıyorsanız, yapamıyorsanız o zaman dil ile, söylemek ile gerekiyor muhtemelen. Bak arkadaş, bak kardeş, bu bak haramdır, bak günahtır, i̇şte yılbaşıya işte İslam'da yoktur, Hristiyan adettir bu, diye tabi her kötüli ama her zaman demek ki buna söylememiz gerekiyor. feylemi <gülüyor> yestepi'u değiliz, söylemeye de gücümüz yok. E söyleyemeyiz tabii. Çıkıp da meydana bağıramayız insanlara şöyle bir şey yapın diye. Yapamayız tabii. Orta müsaade tabi. tabii. Ne yapacağız? Peygamber bize bir cevap veriyor. Febi kalbihi. O zaman hiç olmazsa kalben bir buğz etmek, kızmak gerekiyor. Hiç olmazsa. E yapılan bu çılgınlık karşısında, haram karşısında, isyan karşısında ne gerekiyor? En azından, en sonu kalben kızmak, kalben buğz etme gerekiyor. Nedir bu kalben buğz etmek? Ve zahlike iman. İmanın en zayıfı da bu. Bir kişiye yapılan haramlar karşısında, insan günah karşısında, eğer ki ona kalbenden buğz etmiyor, mesela yılbaşı gecesi, açı televizyonunda Bakalım işte naklen bir gece kulüplerinden, bardan şuradan buradan. bakayım ne yapıyorlar diye. Onları seyredebiliyorsa Allah korusun muhteremine bakınız. İmanın zayıfına da maalesef sahibiyle kışın muhteremine bak. En azından en azından kalben kızmak, bir nefret duymak. Neden? Allah' sen diliyor muyum? Bu hiç azı cemaatimiz demek ki o inşallah İnşallah Teala televizyonda normal haber haber dinlere bilir mesela bunlar böyle. elden geldiği kadar yani ee, daha kısıtlamalı. O yüzden televizyon kısıtlamalı bundan inşallah Muhterem'de elden geldiği kadar. Sonra ne yapalım? Allah Teala İnşallah çok tevbe edelim Muhterem biz Allah Teala'ya böyle. Ya Rabbi sen bizi affele Ya Rabbi diye. Onlarla bir diye Allah Teala'ya dua edelim Muhteremler. Ama beddua edelim mi? Etmeyelim muhterem. Etmeyelim. Ne etmeyelim muhteremler? Bir gün sahabeden biri muhteremler, sahabeden biri, peygamberimizin yanı başında birisine kızlı, artık kızlı kişi, Müslüman değilini bilemiyorum şu anda, ona kızı da, ona beddua etti. Beddua etti. Peygamberimiz baktığında da ne yapıyorsun dedi, ne yapıyorsun dedi sen şeytan yardımcı oluyorsun zaten şeytan onu öyle olmasını istiyor sen de dua ediyorsun sen şeytan yardımcı oluyorsun ona beddua etme ona hayır dua et onu demek bu muhtemelen bakın adı cemaatimiz <gülüyor> peygamah şefkati muhtemelen bu işi ne yapalım demek ki kim ne çizim yaparsa yapsın bile yine onlara beddua etmeli muhtemelen onlara da acıyalım Zavallı nefsine uyummuş, cahil bilmiyor durum belki de. Onlar inşallah istihâh için Allah dua edelim olsun. Aziz cemaatimiz. Lillâhıne Fatiha.